Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Es-salatu ve selamu aleyke Ve ila cem'il vel Ve ila cem'il Allah'ın el-efalul ve aşkı anlamaya çalışıyorduk beraber. Şimdiye kadar kimse böyle özel olarak Allah'ın efalini anlatmamıştır yalnız. Ne böyle bir sohbet ne de böyle bir kitap yoktur. Her şeyi mutlaka takdir eden Allah'tır. İnsanların durumuna göre muamele eder. Eğer bir şeyi İnsanlar anlamamışsa ya da unutmuşsa orası karanlık demektir. O karanlığın aydınlanması gerekir. Allah'ın ayetleri nurdur, karanlığı aydınlatır. Cehalet karanlığını aydınlatır. Demek böyle bir ihtiyaç varmış ki Allah anlattırıyor. Bu bir bilgilendirme değildir. Mutlaka kardeşlerimiz bunu anlamıştır. Derdimiz bilgi vermek değildir. Bilgi ile beraber hikmeti vermektir. Bununla beraber iman kazandırmaktır. İman. Allah'ı bilip tanıyınca yakınlığını tadınca iman edilme imkanı vardır. Yoksa kuru bir bilgi sadece bizde üzerimizde yük olur. Allah'ın Tevrat'ın alimleri için söylediği gibi kitap yüklüğü merkep olur. Eğer öğrendiklerimiz bizde imana dönüşmüyor, ahlaka, amele dönüşmüyorsa İmana dönüşünce, aşka, muhabbete, hikmete, buna beraber Allah'ın yakınlığını, beraberliğini tatmaya dönüşmesi lazım ki iman olmuş olsun. Derdimiz budur, gayemiz de budur. Kardeşlerimiz böyle kazanırken, anladıkça, tanıdıkça, Allah'a yakınlığı tattıkça, kazanmış olurlar. Mutlaka bizim de kendimize göre aciz bir kul olarak bir derdimiz vardır. Rabbimizin rızasını kazanma derdimiz vardır. Yakınlıkını kazanma derdimiz vardır. Rabbimizin bize beni güzel anlattın, tanıttın. Yakınlığı tattırdın, demesi için evet, çabamız, gayretimizdir bu. Bizim böyle bir derdimiz var. Elbette ki onu anlatmak zaten mümkün değildir. Ama gönlümüzün genişliği kadar alabildiği kadar o Marifeti Allah'a ait bilgiyi almaya çalışıyoruz. Alıp iman edip gereğini Allah'a karşılık vermek için öğreniyoruz. İnşallah bunu öyle yapacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ikram etme fiilini anlamaya çalışıyorduk. Allah ikram eder. Eder, edecek, etti, ediyor. Buna beraber bunun karşılığında Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak sende de ikram et diyor yalnız. Rabbimiz'i anladıkça, bizim de O'nun yaptığı gibi yapmamız gerekir ki halife olmuş olalım, Hz. insan olmuş olalım. Yoksa Allah böyledir demekle iş bitmiyor. Ya da peygamber işte böyledir. Bitme bu iş bitmez yani. Ben O'nun böyle olduğuna iman ediyorum. İman bu değildir. İman, peygamber için peygambere tabiyeti gerektirir tabi olman gerekir, yani onun yürüdüğü yolda yürümen gerekir, yaptığı gibi de yapmaya çalışman gerekir ki Peygamber'e tabi olmuş olasın. Allah'ın güzel isimleri buna beraber Ef'al-ül Hüsna, esma husna tecelli ediyor, o zaman El Esmâ-ül Hüsnâ, Resul Efendimiz üzerinde nasıl Kamil olarak görünüyorsa, El Ef'ânül Hüsnâ da aynı şekilde onun üzerinde Kamil olarak görünür. Bir kul olarak nasıl yapması gerekiyorsa öyle yapmıştır, bizim için örnek olmuştur. Bu kıyamete kadar bu böyledir. Kıyamete kadar bu böyle ise o zaman onun varisleri böyledir hiç zat tekerlığa yoktur. Her şeyi apaçık söylüyoruz. İşte orada bir peygamber varisi var. Gidip ona tabi oluyoruz. Onunla beraber gidiyoruz. Nereden biliyorsun peygamber varisi olduğunu? Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etmiş mi? Allah'ın efani onda tecelli ediyor mu? Ediyorsa bu doğruydi. Bu doğru. Yok. Eğer böyle bir şey yoksa biz sadece gidiyoruz işte böyle yapıyoruz. Yani bize ders tarif ediyor, zikir tarif ediyor. Tamam. Ondan sonra zaten alakamız yok. Bu peygamber varisi olur mu? Hayır. Herkes ne sorunu, ne ihtiyacı olursa Resulullah Efendimiz'e gidip istiyor. Özellikle böyle katılık zamanı oluyor. Herkes gidip istiyor. Olunca Resulullah Efendimiz veriyor. Olmayınca sahabeden alıp veriyor. O da yoksa bu sefer başka yerden borç edip veriyor gönderiyor falan yere git falan esnafa git benim söylediğimi söyle bu ihtiyacını karşılasın gene birileri gelip bir şey istiyor yok bir şey resul başkasına gönderiyor diyor Hazreti Ömer "Mescidin içinde ayak ak dedi ya Resulullah. İnsanları istemekten ali koyamıyoruz." Yani bu isteyenler geçen gün de gelip aynısını istemişlerdi. Allah seni bundan sorumlu tutmaz. Yoktur. Sahabeden de alıp veremiyorsun, o da yok. Borç edip veriyorsun. Sonra sıkıntı yaşanıyor tabi. Sonra borç ödeniyor tabi. Buna mecbur değilsin diyor yarası Resulallah. Sahabe anlatıyor, Resul Efendimiz diyor, rengi değişti, morali bozuldu. Bunu anlayan bir sahabe oradan ayağa kalktı, Ya Resulullah ver dedi. Allah ver demiş, ver. Seni bunun için göndermiş. Allah mutlaka o borcu kapatır, bir şekilde kapatır. Resulullah Efendimiz diyor, tebessüm etti. ''Evet, Allah beni bunun için gönderdi.'' dedi. Allah beni bunun için gönderdi. Nedir bu? Kerim isminin tecellisidir bu. Kerim fiili onda tecelli ediyor. Yapıyor onu. Eğer Peygamber Efendimiz böyleyse onun varislerinde öyle olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Öyle olması gerekir. Buna göre bir gerektiğinde ne demiştir? Verin demiştir. Savaşa gidiyoruz. Kim ne verebiliyorsa verin demiştir. Yani hem alıyor hem veriyor. Almasını bildiği gibi vermesini de biliyor. Esma'yı da anlatırken, Allah'ın El Esma'ul Hüsnas'ını da anlatırken fiillerini de anlatırken, eğer siz bende herhangi bir eksiklik görürseniz bunu söyleyin. Herhangi bir eksiklik olursa ben bu işi yapmam. <Gülüyor> Nefisle, şeytanla bakmak yok yalnız. Görürseniz bu işi yapmıyorum. Yapamıyorum demektir bu. Yapamadığım şeyi niye yapayım? Evet, Kerim ismini anlatıyoruz. Her konuda eğer ikram etmedimse etmiyorsam bu durumda ben bu işi yapamıyorum demektir. Ben sadece konuşuyorum. Ben boş konuşuyorum demektir. Eğer örnek olamıyorsam söyledim. Her konuda örnek olamıyorsam bu durumda boş konuşuyorum demektir. Bu bir ölçüdür. Ölçüyü söylüyorum. Allah nimet ikram ettiği Hz. Süleyman'ın yanındaki bir kuldan bahsediyor. Geçen sohbette anlatmıştım. Kuş gidip o Sebe Melikesini, Melikesine mektup götürürken, bir de onun çok güzel bir, ihtişamlı bir taktiği vardı dedi taktığa oturmuş, çok muhteşem bir tahtı dedi. Hz. Süleyman da o tahtı bana kim getirir dedi. birinin getireceğini biliyor ki bunu söylüyor. Bilmeden söylemiyor. Kim getirecek bana o tahtı? Cinlerden bir ifrit ben getiririm dedi. Sen yerinden kalkmadan ben getiririm dedi. Oradaki bir zat, zatın ismi Asaf'tır. Ben onu hemen getiririm dedi. Tabiri caizse, sen gözünü kırpmadan onu getiririm dedi. Ve Süleyman tahtı yanında hazır buldu. Bu bir veli, bu bir Allah dostu. İkram. Allah'ın keramet bu zaten. Kerameti ikram ettiği, keramet zaten ikram edilmiş demektir. Ne dedi Süleyman Aleyhisselam? Evet, bu Allah'ın bir ikramidir. bana ikramıydır, diyor. Bana bir ikramidir. acaba şükür mü yapacağım yoksa nankörlük mü yapacağım diye beni imtihana tabi tutuyor. Evet, bakışa bak. Beni imtihana tabi tutuyor, şükür mü yapacağım yoksa buna karşılık nankörlük mü yapacağım? Kerameti bir başkası göstermiş. Demek bir de ikrama nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin eğer onunla ilgili bir şey varsa ne olması lazım? Bir de şükretmesi lazım. Yoksa nankörlük yapmış olur. Rabbin kendisinden başkasına abdolmamanızı emretmiş. Bununla beraber anaya, babaya iyilikle, iyilikte bulunmayı, iyilikle davranmayı emretmiştir. Eğer onlardan biri veya ikisi yanında yaşlanırsa, sana muhtaç olursa, onlara öf bile deme. Çünkü sen zayıfken, küçükken, onlar da sana öyle, rahmet kanatlarını germişti. Onları çocuk gibi olmuşlar. Onları azarlama, yanlış yapabilir. Azarlama onları. Onlara kerim söz söyle. Kerim söz. Sözün de kerimi varmış. Kerim sözü söyleyince onun gönlünü alman gerekiyor. Onu sevindirmen gerekiyor. Yani o sözle o ikrama nail olmuş gibi olması gerekir. Aynı şekilde diyelim ki senden bir şey istiyor ama sen onu yapamıyorsun. İmkanın yok. Gene kerim söz söylemen lazım. Öyle bir şekilde söylemen lazım ki incilmemesi gerekir. Bu söz sadece anaya, babaya mı? Hayır. Ana-baba yaşında olan bütün büyüklere mutlaka kerim söz söylenmesi gerekir. Sanki kendi yaşatıymış yaşıtı gibi onlarla konuşmak edebe aykırıdır. Kerim olmaya aykırıdır. Edebe aykırıdır. Aslında, mesela ben bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Bakıyorsun, yani 70 yaşındaki adama, 20 yaşındaki genç arkadaşı gibi konuşuyor. Kalkıp yer verme tenezülünde bile bulunmuyor. Bu nasıl bir şeydir, ben bunu gerçekten anlamıyorum yalnız. Yani nasıl olur böyle, nasıl böyle yapabiliyor? Nasıl böyle davranabiliyor ona? Onunla nasıl böyle konuşabiliyor? Evet, samimi konuşmak başka bir şey. Ne kadar samimi olursa olsun, o onun büyük. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize sevgi göstermeyen bizden değildir. Yani sen artık bizden değildir demek ne demek? Mümin değildir, Müslüman değildir. Benimle bir alakası yoktur dedi yani. O'nun hali ne olursa olsun yalnız. Yani bu, içten gelen, gönülden gelen bir tavrın olması gerekir. Gönülden gelen. Yetmez. Bakırsın, anasına, babasına o tavrı gösterebiliyor. Anasına, babasına. O edebe aykırı tavrını onlara da gösteriyor. biliyor biliyor, Laf söylüyor, büyüyor. Allah öf, de, öf bile deme dediği anasına babasına. Olur. Yanlış yapabilir, yanlış fikirlere sahip olabilir, yanlış düşünebilir. Öyle anlamıştır. Onun için doğru öyledir. Ama senin ona bağırmaya hakkın yok. Seni o büyütmüş. O sana ikramda bulunmuş, Allah'ın Kerim ismiyle sana ikramda bulunmuş. Allah'ın Vedud ismiyle seni sevmiş, seni öyle büyütmüş. Senin bu kerimliğe karşılık nankörlük yapmaman gerekir, nankör olmaman gerekir. Mümin nankör olmaz. Mümin şükreden bir kul olur, teşekkür eden bir kul olur. Hani biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik. İblis dışında hepsi secde ettiler. Bütün melekler secde ettiler. İblis demişti ki, bir çamurdan yarattığın birine nasıl secde edeyim? Secde edemiyorum ona. Secdeye layık görmüyorum ve secde edemiyorum. Etmiyorum yani. girsen kıyamete kadar bana müehlet verirsen, bunların hepsini kendime bağlayacağım. Pek azim üstesna dedi. Gerisini kendime bağlayacağım. Şükreden kullar olmayacaklar. Nankör olacaklar yani. Nerede bir nankörlük varsa, orada şeytana tabi olmak vardır. Allah buna karşılık ne buyurdu? Olur dedi, sana mevlet veriyorum. Git, onlardan kim sana tabi olursa, sana uyarsa, senin peşinden gelirse, hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. İstediğin şekilde onlara muamerede bulun. Onları davet et, yoldan çıkarmaya çalış. Bütün gücünü kullan. Bununla beraber mallarına, çocuklarına ortak ol. Ortak olabilirsin. Onlara çeşitli vaatlerde bulun. Ama insan bilmelidir ki, buyurdu, Şeytan aldatmadan başka hiçbir şey vaat etmez, zaten bir şey yapmaz. Mallarına, çocuklarına ortak ol dedi. Yani. Şu anda şeytan malımıza, çocuklarımıza ortak olmuş mu? Bakacağız. Eğer malımız şeytanın yolunda harcanıyorsa, bu durumda şeytan malımıza ortak olmuş. Yediğimiz, içtiğimiz, Ahirete gönderdiğimizin dışında, eğer onu başka bir yolda sarf ediyorsak, bu durumda şeytanın yolunda karcadık, Şeytan marımıza ortak olmuş. Evladımıza nasıl ortak oluyor? Allah, evlat isterken bizim için göz aydınlığı olsun, bizim için göz aydınlığı olacak eşler ve evlatlar ver diye dua et, etmeyi öğretiyor Allah göz aydınlığı, mütakileri imam dedi. Mütakileri imam. Kendisi takva sahibi olsun, kendisiyle beraber olanlar da o takvayı kazansın. Böyle çocuklar. Yok eğer çocuklarımız takva sahibi olmamışsa, ebedi hayatını kazanmamışsa, onlar şeytanın peşinden gidiyorsa, bu durumda, şeytan çocuklarımıza ortak olmuş. Çocukumuzu şeytana teslim etmişiz. Şeytan da alıp ne yapıyor? Tepe tepe kullanıyor. O artık bizim çocuğumuz değil. Eğer bizim mümin olarak bizim çocuğumuz olmuş olsa, Allah'a koşar, Allah yolunda koşar, cennete koşar, cennete davet eder, hayırda yarışır. Buna beraber aynı zamanda bize bir de yardım eder, Allah yolunda. Değilse, Şeytan evladımıza ortak olmuş, malımızla evladımıza ortak olmuştur. Ayetin devamında ne buyuruyor? Benim kullarım üzerinde, benim kullarım diyor, bana kul olanların üzerinde senin herhangi bir saltanatın yoktur, bir gücün yoktur. ''Vekil olarak Rabbin yeter.'' Evet, ''Vekil olarak Rabbin yeter.'' ''İnne ibâdî leysa leke aleyhim sultan ve kefa bir rabbike vekilâ.'' Eğer biri Allah'ın konuysa, Şeytanın onunla işi yok. Şeytan zaten senin ihlaslı kullanın da benim bir işim yok dedi, onlar hariç dedi. Başka bir ayette öyle söylüyor zaten, onlar hariç, sana kul olanlarla işim yok benim, benim işim diğerleriyle. Zaten onlar beni dinlemiyor, zaten peşimden gelmez. Niye? Çünkü onlar seni dinliyor. Bu ayeti niye okudun böyle? Benim kullarım üzerinde senin bir gücün yok, saltanatın yok, etkin yoktur dedi. Senin Rabbin vekil olarak yeter. Kime söylüyor? İblis'e söylüyor. Senin Rabbin diyor. O yaratmış. Yoldan çıkmış olsa bile hala ona senin Rabbin diyor. Ben diyor senin Rabb'in. İblis de öyle söylüyor. Ben alemlerin Rabbinden korkarım, diyor. İnsana şirk koş, diyor. İnsan şirki koşunca ondan uzaklaşıyor. Ben, diyor, senden uzağım. Ben alemlerin Rabbinden korkarım. Ve senin gibi yapamam, diyor. Ben ademe secde etmedim. Allah'a değil. Ben, diyor, senden uzağım. Senin durumun diyor, çok vahimdir, ondan uzaklaşıyor. Ben bir alemlerin Rabbinden korkarım. Senin yaptığını, söylediğini söyleyemem, yapamam. Böyle bir sevgiyi, böyle bir aşkı, böyle bir muhabbeti akıl almaz. On için herkese düşen kendine bakmaktır. Kendi hesabını yapmaktır. Kul olmaya çalışıp, Rabbinin yakınlığını, sevgisini kazanmaya çalışmaktır. Rabbini hesaba çekip, acaba böyle mi yapıyor, böyle mi yapıyor, şöyle mi yapacak, böyle mi yapacak, sana ne? Sen ne yapıyorsun ona bakmam lazım. Ant ki, biz beni Ademi, insanları yani, mükerrem kıldık. ikrama nail kıldık. Bununla beraber, hem karada, hem denizde, araçlarla, araçlar ikram edip onları taşıdık. Temiz ve güzel şeylerden onları rızıklandırdık. Bir de yarattıklarımızdan çoğundan üstün kıldık. Evet. We faddelnahum ala kesirin ala kesir. Ala kesirin mimmen halak. halakna. Yarattıklarımızdan çoğundan. Ne demek? O zaman çoğundan üstünse bir çoğundan da aşağıda demektir. Öyle miydir? değildir. Ne demektir? Halife olarak en öndedir. Ama bir çoğundan da mesela güç itibariyle daha aşağıdadır. Güç itibariyle, kuvvet itibariyle mesela bir filden daha aşağıdadır. Hatta eşek mesela 150 kilo yükle 100 kilometre götürür. İnsan götürebiliyor mu? Götürmüyor. O konuda eşek daha güçlüdür, Daha öndedir ondan. Mesela kuş havada uçuyor, insan uçamıyor. Örnek veriyor. Birçoğu derken, Hazreti insan olarak değil ama güç itibariyle, ya da görme itibariyle, mesela öyle hayvanları var, gece görüyor ya da 100 kilometreyi görüyor. Zahiri olarak diğer varlıktan, hepsinden değil ama çoğundan üstündür ama bir çoğundan da daha aşağıdadır. Ama manevi olarak en öndedir. Allah'a en yakın olacak olandır. Çünkü Allah'tan ruh taşıyor, ondan dolayı iyidir. Şeytan bile bir anda bir yere gidebiliyor, başka bir şehre gidebiliyor. İnsan gidebiliyor mu? Gidemiyor, o konuda o daha üstün. Ama iş halife olmaya geldi mi, secde edilmeye geldi mi Allah onu mükerrem kılmış, onu ikrama nail kılmış kendisiyle, yakınlığıyla ikramını ayrılmış. kılmış. Eğer insan halifeliğini bilmez, bu ikramı görmezse, şerefini taşıyamaz. Kendini anlamamış demektir. Muhakkak ki biz gönderdiğimiz Resullerimizi gönderirken kerim olarak göndermişiz. Hangi kavme göndermişsek, Evet, sizden önce Firavun'a da göndermiştik. Diğer kavimlerime de göndermiştik. Kerim Resuller gönderdik. İkram etsinler diye. Onlarla ikram edeyim diye göndermişim. İkram etmek için göndermişim. Neyi ikram ediyor? Gönderdiği Resullerle. İman ikram ediyor. Hikmeti ikram ediyor vahyini öğretip ikram ediyor, nefsi tezkiye edip ikram ediyor, Rabbini tanıtıp ikram ediyor, onu ona tanıtıp ikram ediyor, hayatı öğretip, nasıl ebedi hayat kazanılır, onu öğretip ikram ediyor, saf ikramdır. Ama nankör olanlar, şeytana uymuş olanlar, nankör olanlar yani ne yapar? ikramı görmez. İkramı görmüyor. Kör olmuş. Kendisi için ikram olanı görmüyor. Tam tersine bakıyorsun. Ters tarafta durdu, inkar etti, taşladı, hatta öldürmeye kalkıştı. Öyle yaptılar zaten. Peygamberlerini öldürmeye kalkıştılar. Çoğunu inkar, bir kısmını inkar ettiler, bir kısmını da öldürmeye kalkıştılar, öldürdüler. Ve bu kıyamete kadar böyledir. Allah insanların aldığı hali söylüyor. Şükreden de nankörlerin harini anlatıyor. Evet, ikramla göndermişiz hepsini. Gelen Allah'ın resulleri ne demişler? Ben sizin için güvenilir bir elçi, resulü demişlerdir. Allah'a karşı büyüklenmeyin. Benim söylediklerim bana ayet değildir. Allah'ın ayetleridir demişlerdir. Eğer bana iman etmiyorsanız, bari benden uzak durun diyenler olmuştur. Taşlanmış olanlar, beni taşa tutmanızdan Allah'a sığınırım demişlerdir. Allah'a karşı ayetlerine karşı kibirlenirse, bir de başka şeylerde kendine şeref arar, ben şerefliyim der. Benim izzetim var, ben kerim biriyim der. aziz kerim. Kendini aziz ve kerim zanneden şerefsizler var diyor Allah. Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşmüş, bir de kendini böyle zannediyor. Evet, ne buyuruyor onun için? Onu tutun, cehennemin orta yerine sürükleyin. Sonra o kaynar su azabından başının üstüne dökün. Şerefli miymiş? Değil miymiş? görsün. Bunu tatsın. Sonra onlara denir ki işte bu sizin o şüpheye düştüğünüz Allah'ın ayetlerinin karşılığıdır. Ciddiye almayışınızın karşılığıdır denir onlara. Demek ki bir de kendini şerefli zannetmek, kerim zannetmek varmış. Yani ben ikraman nail olmuşum, kazanmışım, benim durumum harım güzeldir deyip kendi kendini kandırmak varmış. Şeref bütünüyle Allah'a aittir. İzzet bütünüyle Allah'a aittir buyurdu Allah ait de Kim izzet arıyorsa, istiyorsa bilsin ki bütün izzet Allah'a aittir. Kerim yapan Allah'tır. Şerefli kıran Allah'tır. Kul ya şerefini, izzetini Allah'tan alır, Kerimliği Allah'tan alır ya da şerefsiz kalır. Kıyamet günü, Allah onun ne kadar şerefsiz olduğunu ona gösterir. Allah Kur'an için, Allah gerçek şu ki Allah size şerefinizi indirmiştir. Evet, bu Kur'an'ı size indirmekle şerefinizi size indirmiştir. Yani bununla şerefleniyorsun. Beni dinlersen şerefi alırsın. Yoksa, yoksa şerefi yok. Yoksa sen iki damla pis sudansın. Hiçbir kıymetin, hiçbir değerin yoktur sana. Ya Allah'ın sana nefrettiği ruh olur, o şerefi alırsın. Ya da kendini çamurdan zanneder, iki damla pis su olursun. Hitap Resulullah Efendimiz'e de, Senden önce de Resuller göndermiştik. Onlara Şöyle vahyetmiştik. Hepsine sadece şöyle vahyetmiştik. Benden başka ilah yoktur. Sadece bana abdolun. Hiçbir şeyi bana şirk koşmayın. Benden başka ilah yok. Mülkün sahibi yok. Güzelliğe sahip el esmaur husnaya sahip yok. Siz de sadece bana abdolun. Bütün peygamberlerimiz sadece ikrama nail olmuş kullarımızdır. Bütün peygamberler böyledir. Bunun dışında hiçbir şey değildirler. İkrama nail olmuş kullarımız peygamberler. Bu durumda bütün kullara düşen peygambere tabi olurken ikrama nail olmayı istemektir. Bunun için tabi olup Allah'tan o ikrama nail olmak için çaba gayret sarf etmelidir. Ona farklı bir konum verirse bu küfür olur. Bu şirk olur. Kıyamet günü Allah kullarına soracak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Onlar derler ki bir gün ya da bir günün bir kısmı kadar kaldık derler. Onlara ne denir? Evet. Çok az bir zaman kaldınız. Keşke dünyadayken bunu anlasaydınız. Evet. Keşke dünyadayken bunu anlasaydınız. Dünyanın ne kadar kısa bir hayat olduğunu anlasaydınız. Burada o dünya hayatı için bir gün ya da bir günün bir kısmı kadar dediğinizi keşke o zaman olsaymış. Ama ayet devam ediyor. Siz dünya hayatını yaşarken sanki sizin üzerimiz üzerinizde bir muradımız yokmuş gibi, sanki bir gayeyle bir amaçla sizi yaratmamışım gibi zannetmiştiniz. Döndürülüp bize geleceğinizi hiç hesap etmediniz, edemiyordunuz. Hayatı ona göre yaşamıyordunuz. Öteki geleceğini biliyordum. Neden böyle onu hesap edip, yaşayıp gereğini yapmadınız? Melik olan Allah'tır, Hak olan Allah'tır. O Kerim olan Arş'ın sahibidir. Bunu anlamadınız. Kerim olan arşın sahibi. Nasıl ki Allah arşa tecelli edip bütün maklumati varlığı arştan idare edip ikramda bulunuyorsa kerim arş. Her emri mutlaka ikramdır. Kulları için, bütün varlık için ikramdır. Bir de insanda arş vardır. Gönül arşıdır bu. O arş da kerimdir. Çünkü Allah oraya tecelli ediyor. Bütün ikramlarını o arştan yapıyor. Allah her anda gönüle vahş ediyor dediğimiz o gönül arşidir. Kendine davet ediyor. Ona seni seviyorum diyor. Bununla beraber her anda ona gel diyor. Hadi kurum doğruya. Hadi gel. Kerimliğini ona gösteriyor. Ona tattırıyor. Bütün kullar buna şahittir. Yeter ki gözünü kapatmamış olsun, kulağını kapatmamış olsun, gönlünü kapatmamış olsun. Yeter ki mühürlenmemiş olsun kalp, bunu görür. Allah'ın kerimliğini gönül arşında görür. O senin gönlünün sahibidir dedi. Gönlümüzü sahibimize teslim etmemiz lazım. Gönlümüzdeki muhabbet de ona ait olması lazım. Evet. Ne buyurdu? Seni kerim olan Rabbine karşı böyle mağrur eden şey nedir? Seni böyle gururlandıran, gurura düşüren şey nedir? Neden Rabbine karşı böyle mağrur oluyor, kibirleniyor, gururlanıyorsun? Neden kul olmayı şeref olarak anlamadın? Hz. insan olmayı tercih edemedin? Neden böyle Rabbine karşı mağrursun? Bunu bütün insanlara söylüyor yalnız. Ya eyyuhel insan, Ma bir Rabbikel Kerim. Seni kerim olan Rabbine karşı böyle mağrur eden nedir? Oysa ki o seni yarattı. Seni düzenledi, sana şekil verdi, şekillendirdi. Bununla beraber şeklini dengeli kıldı, güzel kıldı. Olması gerektiği gibi yaptı. Neden böyle kibirleniyorsun? O yaratmış seni seni dilediği surette yarattı. Senin istediğin gibi değil. Kendine nasıl bir av yaratmayı dilediyse öyle yarattı, öyle şekillendirdi. Bunu anlayıp Rabbine karşı boyun bükmen gerekmez mi? Neden mağrur oluyorsun? Neden öyle gururlanıyorsun? Kendini bir şey zannediyorsun? Seni o yaratmış. Evet. Ne burdaydı en son? Hayır dedi. Aslında siz dini yalanlıyorsunuz. Allah'ın dinini yalanlıyorsunuz. Kulluğu yalanlayan yani kulluk yapmayan. Evet, biz kuluz. Kul cool olmamız gerekir ama deyip kulluk yapmadıysa kulluğu yalanlamış. Kulluğu yalanladıysa dinini yalan Allah'ın dinini yalanladı demektir. Allah'ın ayetlerini dinlediyse evet doğrudur ama dedi gereğini yapmadı. Allah'ın resulü gerçekten Allah onu göndermiş peygamberdir ama ona tabi olamıyoruz. Onun gibi yapamıyoruz. Ama diyor ya dini yalanladı. Allah'ın gönderdiği dini yalanlamış oldu. Evet. Öyle buyurdu. Siz dili yalanlıyorsunuz. İnsana söylüyor bütün insanlara. Böyle yapan bütün insanlara. Bir de kıyamet günü soruyor. Ayetlerimi dinleyip anlamadan, benim ne dediğimi anlamadan onları yaranladınız. Öyle mi? Değilse yaptığınız neydi söyleyin. Ayetlerimi dinlemeden yalanladınız. Eğer bu böyle değildiyse söyleyin ne yaptınız? Yaptığımız nedir? Bak hiç dinlememişsin. Anlamaya çalışmamışsın. Yani evet ben kabul ediyorum demişsin ama yok saymışsın. Yalanlamışsın yani. Eğer böyle değilse söyle. Bunun dışında bunu adına ne denir söyleyin. Buyurur. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını artırır Ve onlar yalnızca sadece Rablerine tevekkül ederler Onlar namazı ikame eder Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler İşte gerçek müminler bunlardır Rableri katında onlar için dereceler vardır. Magfire bir de kerim bir rızık vardır. Evet. Bunlar için Rableri katında magfire, evet. Beşer olarak yanlış yapmışlar, eksik yapmışlar, günaha düşmüşler, onları magfiret edecek bir de kerim bir rızık vardır. Kerim rızık. Allah'ın Kerim isminin tecellisi. onu anlatmıştım daha önce. İman edenler, Allah yolunda hicret edenler, bir de hicret edenleri barındıranlar, onlara yardım edenler. İşte gerçek mümin olanlar bunlardır. Onlar için mağfiret ve kerim bir rızık vardır. hicret deyince, kulluğunu daha güzel yapabilmek için bir ev öteye taşınırsan bu hicrettir dedi Resulullah Efendimiz. Aynı şekilde bir de küfürden imana hicret vardır. Yani biri Allah'a iman ettiğinde o da manevi hicret yapmıştır. Şu anda mesela dışarıdan bu memlekete gelen bütün müminler hicret etmişlerdir. aynı zamanda muhacir demektir onlar. Buradakiler de ensar demektir. Öyle buyurdu. Bir de o hicret edenlere yardım edip onları barındıranlar onlar gerçek mümin'dir dedi. Bahane aramadan. Şu şöyle oldu bu böyle oldu yok. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor mu? Diyor. İş bitti. Senin kardeşlerin sana hicret etmiştir. Bu bir imtihan tıpkı Mekke'deki sahabenin Medine'ye hicreti gibidir. Ya onları karşılar, onlara yardım edersin. Allah'ın mümin dediği kulların sınıfına girersin. Buna beraber onlara ne vardır? Onlar gerçek müminiddir diye Allah onlara mağfiret ve kerim bir rızık vardır. Sınırsız bir ikramdır bu. Asla şeytanın verdiği vesiyoseye kapılıp, şu şöyle olduğu, böyle olduğu yok. Allah'a göre bakıp hüküm vermemiz gerekir. Allah bizi imtihana tabi tutuyor. Zaten onu anlamaya çalışıyoruz. Kıyamete kadar bu böyledir. Sahabenin yaşadığı hali yaşamadan ölmek yok. Peygamberlerin yaşadığı yaşadığını, onların yaşadığına benzer hali yaşamadan ölmek yok. Çünkü onunla imtihana tabi tutuyor. Ya Allah'a göre bakıp, imtihanı anlar, gereğini yaparız, ya da birilerinin bize söylediğini, şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şunun şöyle olması lazım, bunun böyle olması lazım deyip, şeytanın, iblisin verdiği kararla, hükümle hükmedip, imtihani kaybederiz, kazanma imkanını kaybederiz. Kim Allah'a ve Resulüne bütün gönlüyle itaat eder ve salih bir amelde bulunursa, ona ecrini iki kat veririz bir de ona kerim bir rızık hazırlamışızdır bu Resulullah Efendimiz'in hanımları için olan ayetti Ey iman edenler Allah'ı çokça zikret zikren kesire çokça zikredin Allah'ı onu sabah akşam tesbih edin. O, sizi karanlıklardan nura çıkarmaz çıkarmak için, size rahmet etmek için, rahmet eder. Bununla beraber, onun melekleri de, müminler için, dua eder. Allah, müminler için, rauf ve rahimdir. Allah mutlaka müminlere o onlar Rablerini kavuşacakları gün onlara selam vardır ve onlara kerim bir rızık hazırlamıştır. Evet, hitap Resulullah Efendimiz'edir. Biz seni şahit olarak, müjdeci olarak ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah seni kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir şerah kıldı. Müminleri müjdele. Onlar için Allah'tan büyük bir fazilet vardır. Ebedi bir fazilet vardır. Eğer siz Allah'ın yasakladığı büyük günahlardan kaçınırsanız, Allah diğer günahlarınızı, küçük günahlarınızı örter. Allah sizi kerim bir yere dahil eder. Allah'a güzel bir borç verecek kimdir? Allah o Allah'a borç verdiğini Allah'a borç demek sadakadır, infaktır. Allah yolunda verdiğimiz her şey. Allah onu kendisine verilmiş, kabul eder. O Allah'a verilen Allah onu onlar için kat kat arttırır. Sonra onlar için onu kerim kılar. Kerim bir karşılıkla ona karşılık verir. Sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, Allah'a güzel borç veren verenler, onlar için Allah onu kat kat arttırır ve onlar için kerim bir ecir vardır. Allah'a ve Resulüne iman edenler işte onlar Rableri katında sıddıklarla, şehitler şehitlerle beraberdirler. Onların ecirlerini, onların ecirleri ve nurları vardır. Küfür edip, inkar edip, hakikati örtüp ayetlerimizi Yalanlayanlar ise işte onlara da cehennem halktır. Onlar cehennem halkıdır. Yeryüzünde her ne varsa her şey yok orucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin baki kalır. Yerisi yok orucudur. Siz Rabbinizin hangi nimetini yalan yapabilirsiniz. Celal ve ikram sahibi olan Rabbin adı en yücedir, tek yücedir. İman edip salih amellerde bulunanlar onlar için mağfiret ve kerim bir rızık vardır. Ey iman edenler, zandan kaçının, suyu zandan kaçının. Çünkü zanın, suyu zan olan yanlış olan zanın, zan haramdır. Başkalarının hatasını, usulünü araştırmayın, tecessüs etmeyin, casusluk yapmayın. Şu ne yaptı, bu ne yaptı, bu niye böyledir? deyip başkalarının günahını, yanlışını araştırmayın. Bunu kullarına söylüyor. Kul olmayı kabul edenlere söylüyor. Suizanda bulunmayı, başasını, katasını araştırıp casusluk yapmayın. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayınız. Kiminizde kiminizin gıybetini yapıp arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan İğlenip tiksindiniz. Allah'tan korkup sakının. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah ne diyorsa sizin için doğru olan olur. Öyle böyle yapmayın. Mahaka ki Allah tevbeleri kabul eden, bununla beraber rahim olandır. Tevva ve rahim olandır. Böyle yaptınızsa tevbe edin. Allah rahmetiyle muamele eder. Tevbenizi kabul eder. Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışarsınız diye sizi halklara kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en kerim olanınız, takvaca en üstün olanınızdır, en önde olanınızdır. Muhakkak ki Allah her şeyden haberdar olan, alim ve khabir olandır. Sadakallahü razı Allah. Rabbimiz yol gösteriyor. Yol. Bu sondaki ayetlerde nasıl düşünmemiz gerektiğini öğretiyor. Ben senden böyle düşünmeni istiyorum. Suizanda bulunma. Başkasının hatasını araştırma. O benim kurumdur, ,dır. o seni ilgilendirmiyor. Sen niye kulumun hatasını araştırıyorsun? Peki ya ben senin katalarını açığa çıkarırsam ne olur? Ne olur? Sen yoksa benim böyle yapacağımı yapabileceğimi yani düşünmüyor musun? İman etmemiş misin buna? Başka çıkarır, öyle yapar. Rezil rüsva Birbirinizin gıybetini yapmayın dedi. Çekiştirmeyin. Kulümü çekiştirme diyor. Ben bunu kabul etmiyorum diyor. Çekiştirmek yetmez. Bakıyorsun bir de üstüne iftira atıyor. Bir de ben kulüm diyor. Ben de Allah'a iman etmişim. Onun için gıybet şirktir. Şirk. Günah başka bir şey. Şirk başka bir şeydir. Allah günahı affeder ama şirki affetmiyor. Bunun cezası çok ağabeydir. Bu çünkü kendini Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın kuluna müdahale ediyor. Allah benim kuruma karışma diyor. Sen kulluğunu yap diyor. Sen güzel yap diyor. En güzel söz neyse onu söyle. Yardım edebiliyorsan yardım et, rahmet et, ikram et. Bunu yapamıyorsan sus o zaman. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ya susun, ya hayır söyleyin ya da susun dedi. Ama o yok diyor, ben konuşuyorum. Ama diyor, bu böyledir. Ama Allah da böyle söylüyor, bak. Sen kulluğu kabul etmiyorsun. Kulluk bu değildir. Sen Allah'ın gazabına uğruyorsun bu halinde. Gazaba uğruyor, haber yok. Rabbini kaybetmekten, Allah demeyi kaybetmekten, Rabbine secde etmeyi kaybetmekten daha büyük gazap var mıdır? Allah öyle buydu zaten. Cehennem yetmez mi onların? kaybetiş bu zaten. Onun için söylüyoruz, insan, insan için cennet de olur, cehennem de. Ona iyilik yaparsan, seversen, ikram edersen, yardım edersen, ona hayır olursan, ona rahmet olursan, o gönülden Allah'ın sevgisini alırsın, hayrıya alırsın, rahmeti alırsın, Cenneti alırsın, ondan dolayı alıyorsun. Ama onu ülsen, kırsan, haksızlık etsen, gıybetini yapsan, dedikodu yapsan, iftira atsan, bu durumda onu kırmış olursun, oradan da Allah'ın gazabını cehennemi hak edersin. İnsanların imtihanı birbiriyledir. Onun için Efârül Hüsnayı öğrenirken. Allah bize, insana nasıl muamele etmemiz gerektiğini öğretiyor. Ya hayatı Allah'ın öğrettiği gibi öğreniriz, yaşarız ya da bence deriz, bana göre deriz, ben de ilahım demiş oluruz. Allah'ın söylediğini kabul etmiyorum, yani doğrudur ama diyor ben işte böyleyim, beni böyle kabul etsin. Niye sen ortağıysın? Öyle bir şey olur mu yani? Evet, inşallah hep beraber Allah diyeceğiz. Rabbim ne derse doğru odur, hak odur, güzel odur deyip ona iman eder, onu alırız. Hayatı yaşarken neyle karşı karşıya gelirse gelelim, bu konuda Rabbim ne demiş deyip öyle düşünürüz, konuşuruz, hareket ederiz, kazanırız. Yoksa okumadan bulmaz, anlamadan olmaz, dinlemeden olmaz. Rabbimizi dinleyeceğiz. Onun oku dediğini okuyacağız. Anla dediğini anlayacağız. Dolayısıyla yap dediğini yapacağız. Okumadan bu mümkün değil. Bu sohbeti onun için yapıyoruz. Ramazan ayı, Kur'an ayı, işte Kur'an. Onunla gürülmek için. Onunla, Kur'an ile nefsimizden kurtulmak için. Nefsimizin temizlenmesi için. Tezkesi için. Evet, Resulullah Efendimiz evet, vazifesi, Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamak, hikmeti öğretmek, nefsi teskiye etmek. Nere tezkiye ediyor? Allah'ın ayetleriyle. Evet, hep beraber tezkiye olalım diye, anlayalım diye, temizlenelim diye o yanlış fikirleri, düşünceleri gönlümüzden, nefsimizden temizleyip atalım diye, yerine Allah'ın ayetlerini koyalım diye okuyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Evet, bir Ramazan Esma-ül Hüsna'yı anlattık, bir Ramazan Efra-ül Hüsna'yı anlatıyoruz. Başka bir Ramazan İman, İslam, İhsan'yı anlatmıştık. Daha önce Kur'an'ı tefsir edip anlamaya çalışmıştık. Hayat Allah'ın vahiyiyledir. Allah her zaman imkan vermez, bunu da böyle bilelim. Hep söylüyoruz. Namazı kılarken, belki bu benim son namazımdır. O gün uyandığında, belki bu benim son günümdür. Haca gittiğimizde, belki benim bu son hacımdır. Cuma geldiğinde, belki benim bu son cumamdır. Ramazan geldiğinde de, belki bu benim son Ramazımdır, Ramazanımdır dememiz gerekir. Biliyor muyuz? Beklememiz gerekir bunu. Bu böyledir yani. Belki bir daha beraber olamayız. Belki birçok kardeşimiz burada olmayacak. Öbür tarafta olacak yani. Vakit yok yani. Yani daha sonra yaparım diye bir şey yoktur yani. Herkesin bunu böyle anlaması gerekir. Allah'a gitmek demek, sevgiliye gitmek demektir. Sevgiliye gitmek. Hem de ebediyen gitmek. Zindandan kurtuluş demektir. Sürgünden kurtuluş demektir. Cennetten sürgün olmuşuz buraya. Öyle değil mi? Öyledir tabii. Ama tutmuş böyle dünyayı böyle dört elde bırakmıyor böyle bir zerresi karşısın. Böylesine cimrilik Sanki burası oradan daha güzelmiş gibi. Kim sana söyledi? Sen hiç Allah'ı dinlemedin mi? Allah, asıl hayat Allah katındadır demedi mi? Çalışsam, bunun için çalışsın demedi mi? Böyle söyledi. Nerede ahirete çalışma? İş dünyaya gelince sonuna kadar çalışın. Analar babalar da öyledir. Çocuğu mesela gidip çalışıyor, tamam övülüyor, çok çalışıyor diyor. Gece mesaiye kalıyor övüyor, gece bile çalışıyor. Bir gece gelip burada ibadet yapsa sen diyor gece ne işin var orada? Evde yap ibadetini. Ya, Çatışmayı öyle söylemiyordun ama. Yani bu ahiret bu kadar değersiz? Bu nasıl bir imandır? Böyle iman olur mu yani? Yani bu imanı Allah senden kabul eder mi? Sen kabul ediyor musun? Sen iman etmemişsin. Niye yalan söylüyorsun? Kimi kandırmaya çalışıyorsun? Yarım saat namaza gitse onu kabul etmez. Ama beş saat işe gidince onu öber. Orada senin imanın yoktur. İman namına, imandan sende eser yoktur. Hiç kandırma kendini böyle. Allah'ı kandırmaya çalışma böyle, bu daha kötüydü, böyle tövbe et, ağla, benim imanım yok de. bunu anla artık. Evet, Allah bütün peygamberlerini gönderirken, müjdeci ve uyarıcı olarak göndermiştir. Yani sadece müjdelemiyor, bir de uyarıyor. Kimi müjdeliyor? İmani olanları cennetle, Allah'ın rızasıyla dostluğuyla dostluk müjdelerken, imanı olmayanlara da bak arkadaş senin imanın yoksa sen cehenneme gidiyorsun diyor. Bu durumda eğer peygamber varisi de böyle yapmıyorsa olmaz. Bunu yapmak zorundadır. Bunu yapmalıdır. O'ru ona göstermelidir yani. Onu kandırıp senin imanın vardır demekle o imanlı olmuyor. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Neden münafıklar için böyle ikiye ayrıldınız? Yani kiminiz onlara münafık diyorsunuz, kiminiz değil diyorsunuz? Münafık münafıktır yani. Münafık olduğunu görmüyor musunuz? Niye münafıklara mümin diyorsunuz? Neden böyle ikiye ayrıldınız? İkiye ayrılmamak lazım. Hükmü ortaya koymak lazım. Bak bunlar münafıktır. Böyle olursa münafık olur, böyle olursa mümin olur. Ona iman etme imkanı vermemiz gerekir. Müminliğin kapısını açmamız gerekir. Münefaka sen mü'minsen dersen, kapıyı kapattın ona, kaldırdın orada, senin yerin iyidir, dedim. Bu zulümdür. Ama söylerken, sözün en güzelini söylemek gerekir. En güzel söz, Allah'ın söylediğidir. Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözünü ortaya koyacağız, anlayacak. Kim anlayacak? Bütün insanlık anlayacak bunu. Anlamalıdır. Buradaki yerine söylemiyorum. Allah bizi mümin olduğunuzdan izdan edip kendini kandıranlardan eğlenmesin. Allah ile Allah'a iman edenlerden eylesin. Allah'ın vahyiyle Allah'a iman edenlerden Amin. eylesin. Allah'ın Resulüyle Allah'ın Resulünün iman ettiği gibi iman edenlerden eylesin. Amin. Rabbini anlayanlardan, tanıyanlardan eylesin. Amin. Rabbinin fiillerine muhatap olurken, efaline muhatap olurken o ef'anın, o fiilin Rabbinden geldiğini bilenlerden eylesin. Amin. Ve Rabbine cevap verip karşılık verenlerden eylesin. Amin. İşittik ve itaat ettik diyenlerden eylesin. Amin. Rabbim bana muamerede bulundu, bunu tattım, gereğini yaparım ya Rabbi diyenlerden eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.